Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine okuyup öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve onun size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Allah'ın elçi olarak gönderdiği bütün peygamberlerin yalnız Allah'a kulluk etme çağrısıyla görevlendirildiği, ona şirk koşan ve tanrılık iddiasında bulunanların çok ağır cezaya çarptırılacakları ısrarla hatırlatılır. İşte bu ayetlerde, ehli kitabın ilahi dinlerin bu ortak özelliğini ve hiçbir akıl sahibinin kavramakta güçlük çekmeyeceği bir gerçeği görmezden gelerek, peygamberlerin tanrılık iddiasında bulunabileceğini düşünmeleri eleştirilmekte ve bunun için hazırlanan Fikri temeller hakkında bizzat kendi kitaplarının öğretileri ve kendi etütleri ışığında yeniden kafa yormaları istenmektedir. Sözlükte hüküm kelimesi karar vermek, yönetmek, alı koymak, engellemek gibi anlamlara gelir. Felsefe terimi olarak iki fikir veya durum arasında sonuç bildiren bir ifadeyle olumlu veya olumsuz bağ kurmaya kurulan bu bağa ve bu bağlantıyı idrak etmeye hüküm denir. Bilgi kaynağına göre hükümler, akli hüküm, dini hüküm gibi nitelendirmelere ve değişik alanlara göre ayrımlara tabi tutulmuştur. Razi, dil ve tefsir alimlerinin bu ayette geçen hüküm kelimesiyle Allah tarafından indirilen kitabın peygamber tarafından kavranmasının ve bu şekilde oluşan bilginin kastedildiği hususunda fikir birliği içinde olduklarını kaydeder. Bazı müfessirler bunu hikmet ve sağlam muhakeme şeklinde açıklamışlardır. Kur'an-ı Kerim'de hüküm kelimesi yüce Allah'a nispet edilerek mutlak irade, Hakimiyet ve karar yetkisi anlamlarında kullanıldığı gibi peygamberlere ve insanlara nispet edilerek hukuki çekişmeleri karara bağlama anlamında da kullanılmıştır. Nübüvvet, peygamberlik demektir. Kendilerine Allah tarafından peygamberlik görevinin verildiği kişiler nebi, çoğulu enbiya ve resul, çoğulu rusul olarak adlandırılır. Bu ayetlerin nüzul sebebi hakkındaki rivayetlerden birine göre, Resulullah, Kureyş müşriklerini, meleklere, Yahudileri, Üzeyre, Hristiyanları da İsa'ya kulluk etmekten sakındırıyordu. Onlar, yani seni Rab edinmemizi mi istiyorsun dediler. O sebeple bu ayetler nazil oldu. Diğer bir rivayete göre ise, Müslümanlardan biri, Ey Allah'ın Resulü! Seni içimizden herhangi biri gibi selamlıyoruz. Sana secde ederek farklı bir selam versek olmaz mı? Dediği için bu ayetler indi. Zemahşeri 80. ayette geçen ''Siz Müslüman olduktan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç?'' ifadesinden hareketle burada muhatapların Müslümanlar olduğu yorumunu yapar ve bu son rivayeti daha kuvvetli bulur. i̇bn Aşur Ayette bu mananın kastedilmiş olabileceğine ihtimal vermez. Muhammed Abduh bu rivayeti Kur'an'ın tefsiri açısından çok sakıncalı görür ve ayetin mana akışına da aykırı olduğuna dikkat çeker. 80. ayette yer alan peygamberleri Rab edinme ifadesiyle, madde aleminde bulunan melekleri Rab edinme ifadesiyle de, madde ötesi alemde bulunan mahlukatın en üstün mertebede olanları zikredilerek, hangi meziyetlere sahip olursa olsun Allah'tan başkasına kulluk etmenin, ilahi dinlerin ilkeleriyle bağdaşmayacağı ve bir peygamberin, bu ilkeyi çiğneyen bir öğretiye sahip olabileceğinin hiçbir akıl sahibince tasavvur olunamayacağı vurgulanmaktadır. Buradan öncelikle çıkan bir anlamda şudur. Veli, şeyh, rahip, haham, kahin, cin, şeytan ve benzeri varlıkları Rab yerine koyarak onlara bel bağlamak, hele akıl sahibi olmayan yahut cansız varlıkları bu mertebeye çıkarmak, insanı kulluk etmeye yönelten duygu ve saikin temel karakteriyle bağdaşmaz. Bu tür ikameler son tahlilde amaca hizmet etmeyen oyalanmalardan ibarettir ve insana bahşedilen akıl nimetinin beyhude yere harcanması demektir. Zira kulluk ancak kulların ve bütün evrenin yaratıcısı olan varlığı ve gücü başka hiçbir varlığa bağlı olmayan Yüce Allah'a içtenlikle boyun eğme noktasına ulaştığı zaman anlam kazanır ve insan gerçek değerine sadece böyle bir kullukla erişebilir. İşte 79. ayette kendine kitap, Hüküm ve peygamberlik verilen bir kimsenin Allah'ı bırakıp kendine kul olunmasını isteyemeyeceği ifade edilirken de kul anlamına gelen abd kelimesinin abid değil ibat şeklindeki çoğulu kullanılarak Allah'tan başka hiçbir mabudun insana bu mevkiyi vaat edemeyeceğine ve sağlayamayacağına işaret edilmektedir. Nitekim İbn Atiye, abdin, ibat ve abid şeklindeki çoğullarının Kur'an-ı Kerim'deki kullanımlarını inceledikten sonra, ibadın, acıma ve küçümseme anlamıyla ilişkili olmayan, kulun itaat iradesine dikkat çeken ve onu yücelten anlatımlar içinde geçtiği sonucuna vardığını belirtmektedir. Bu genel bakışın yanı sıra bir kısım müfessirler ayetteki peygamberleri Rab edinme ifadesinden özellikle bazı Yahudilerin Üzeri ve Hristiyanların İsa'yı Allah'ın oğlu saymalarının melekleri Rab edinme ifadesinden de özellikle Hristiyanlık'taki bir öğesini Ruhul Kudüs'ün oluşturduğu teslis inancının mahkum edildiğini ileri sürerler. İbn Ashur bu ayette Hristiyanların bazı peygamberlerin ve meleklerin resimlerini yapıp onları kutsama hususunda aşırı gitmelerine ve putperestliği andıran tutumlar içine girmelerine işaret edilmiş olabileceğini belirtir. Alimran Suresi'nin 79 ve 80. ayetinin tefsirine bir sonraki programda devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.